فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عزبالله. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً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 insanoğlunun yaratılışını anlatmıştık. Ve biliyorsunuz konu olaraktan Adem Aleyhisselam'ın kıssasına devam ediyoruz. Adem Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken hatırlarsanız bir önceki ders değil ondan bir önceki derste melekler ile Allah Azze ve Celle arasında geçen bir diyaloğu anlatmıştık. Beraber Bakara suresi 31. ayeti kelimenin tefsirini yaparken. Henüz daha Allah'ın meleklere ne cevap verdiğine gelmedik. Yani sadece melekler düşüncelerini Allah Azze ve Celle arz ettiler. Allah insanı yaratmak istediğinde bu iradesini, bu isteğini meleklere arz etti. Meleklere dedi ki ''İnni ca'ilun fil ardi halife'' ''Ben yeryüzünde bir tane halife kılacağım'' dedi. Melekler de Allah Azze ve Celle sordular. Kalu eteja'alu fîha meyufsidu fîha ve yesfikuddimâ ''Ya Rabbi, orada kan dökecek, orada fesat çıkaracak, bir insanı mı yaratmak istiyorsun?'' diye Allah Azze ve Celle meleklere şu cevabı vermişti. قَالَ inni اَعْلَمُوا مَا لَا Ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Siz benim bildiklerimi bilmezsiniz diye. Yani insanı yaratırken benim düşündüğüm mutlak olan ilmimle hesapladığım ve sizin bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz, düşünemeyeceğiniz şeyler var dedi. Şimdi Allah Azze ve Celle farkındaysanız burada cevap vermedi meleklere. Yani tafsilatlı bir şekilde meleklere neden insan oğlunu yarat mesela diyebilirdi. Ben insan oğlunu bana kulluk etsin diye yarattım. Ben insan oğlunu yeryüzünde beni birlesin diye yarattım. Cevap olarak başka bir ayet-i kerimeyi okuyabilir. Ama Allah azze ve celle böyle yapmadı. Kıssa olduğu gibi devam etti. Bambaşka bir yere atladı. Allah azze ve celle dedi ki وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَ Allah azze ve celle Adem'e bütün isimleri öğretti. Şimdi burada farkındaysanız sorulan soruyla kıssanın gelişimi arasında bir alaka yok. Allah azze ve celle Adem'e bütün isimleri öğretti İbni Kesir diyor ki Rahimahullah Allah Azze ve Celle burada meleklere Adem'in onlardan ilim yönüyle Üstün olduğunu göstermek istedi İnsan Allah Azze ve Celle'nin yaratıkları arasındaki En şerefli varlıktır Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki Şüphesiz ki biz insanı Değerli kıldık Biz insanı kendisine ikram edilecek olan Kerim olan bir varlık olarak yarattık Peki nedir insanı diğer varlıklara daha üstün, daha kerim kılan şey? İnsanın ilim sıfatıdır. İnsanın biliyor olmasıdır, anlıyor olmasıdır, fehmediyor olmasıdır. Öyleyse yaratılışın başında Allah azze ve celle bizi ilme dikkatimizi çekmiştir. Yani bir parantez açmış. Ey insan bak seni yaratıyorum. Seni yaratılış kıssanı da sonradan gelenlere anlatıyorum. Ey sonradan gelenler dikkat edin. Sizin yaratılışınızdaki en önemli meselelerden bir tanesi ilimdir. Yani Allah Azze ve Celle tabiri caizse şunu söylüyor. Eğer sahip olan ilme yapışırsanız, ilmin peşinden giderseniz sizi üzerine yarattığım kerameti ve şerefi korursunuz. Fakat ilmi terk ederseniz, cahilliğe meylederseniz o zaman size vermiş olduğum şerefi de beraberinde terk etmiş olursunuz diye. Bakın Rahman suresini hepiniz biliyorsunuz. Rahman suresi Allah Azze ve Celle'nin kullarına nimetlerini hatırlattığı ve kullarını korkuttuğu surelerden bir tanesidir. Rahman suresinde onlarca defa Allah Azze ve Celle diyor ki Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız? Hani sağınıza bakın, solunuza bakın, hayatınıza bakın. Sizde var olan her şey Allah Azze ve size vermiş olduğu nimetlerdendir. Öyleyse Allah'ın hangi nimetini yalanlayabilirsiniz diye. Peki Rahman suresi neyle başlıyor? Allah Azze ve Rahman sıfatıyla başlıyor. rahman allamel Kur'an Allah Azze ve Celle'nin insana verdiği ilk nimet olarak Allah Azze ve Celle Allah'ın insana Kur'an'ı öğretmesini zikrediyor. Ar-Rahman, o Allah Rahman olandır. E ne yapmış bu Rahman olan? Allemel Kur'an. İnsana Kur'an'ı öğretti, dikkat edin. Halakal insan. Ondan sonra insanı yarattı. Yani Allah Azze ve Celle bilgi, ilmi, vahyi insanın yaratılışının önüne koymuştur. Bundan ötürü kardeşler, her birimizin Allah Azze ve Celle'nin bizi yarattığı istikamet üzere kalmak istiyorsak bizi üzerine yarattığı fıtratı, tevhidi muhafaza etmek istiyorsak, ilimle böyle hemhal olmak zorundayız. İlimle hemhal olmak zorundayız. Neden? Bakın Allah Azze ve Celle, Peygamber aleyhissalatu vesselama daha sonra tevhidi öğretirken, Peygamberimize şöyle dedi. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bakın Peygamber'e tevhidi öğretirken dahi, Allah Azze ve Celle ilmi tevhidin önünü aldı. Ve selef bu ayeti kerimeden ilmin her şeyin önünde olması gerektiğine delil çıkardılar. süfyan Sevri'nin yanına geldiler. Ey Süfyan dediler, ilmin fazileti nedir? Yani ilim ilim ilim diyor insanlar. Nedir bu ilmin fazileti? Görmüyor musun kardeşim dedi. Allah peygamberine tevhidi öğretirken önce ilimle başladı. Fa'lem bil ki ilim üzere ol ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve İmam Bukhari... Biliyorsunuz ümmetin hem muhaddisidir hem de aynı zamanda ümmetin fakihidir ve İmam Bukhari'nin hadislerin başına atmış olduğu başlıklar İmam Bukhari'nin fıkhını gösterir yani ne inanıyorsa Neyi iftikat misesi onu babların başlığı olaraktan belirlemiş bir başlıkta şudur ilim kitabında bab el ilmu kabl el qauli wal amel sözden ve amelden önce ilmin gerekliliği babı sözden ve amelden önce İlmin gerekliliği babı. Hangi ayet kelimeyi delil almış buna? Falem an-nahu la ilaha illallah. Bil ki Allah azze ve celleden başka hiçbir şey yoktur, hiçbir e, ilah yoktur diye. Onun için bizim bu konu yani bugün üzerinde duracağımız konu budur. İlim meselesidir. İlim nedir? Bizim ilmi olan ihtiyacımız nedir? İlim öğrendiğimiz takdirde ilim bizi nerelere götürür? Hangi seviyelere ulaştırır? Cehalet içerisinde kaldığımızda nelerden mahrum oluruz? Bunun üzerinde duracağız. Sebep? Çünkü Allah Azze ve Celle insanı yaratırken, insana nimet verirken, ilk nimet olaraktan insana ilmi hatırlatmıştır. Bakın bu konuda özellikle hani şu da olsun. Mesela uzaktan gelen kardeşlerimiz var. Karşıdan gelenler var. Başka illerden gelenler var. Ta Van'dan gelen kardeşimiz var. E vesaire. Onlara da bir müjde olması babından bir hadis rivayet edeyim size inşallah. İmam Tirmiz'i naklediyor. Kays İbni Kesir diyor ki biz Şam'dayken adamın bir tanesi Ebu Derda'nın yanına geldi. Yani adam Medine'de bir vatandaş, bir Müslüman. Ta Medine'den kalkmış Şam'a, Dimeşk'e gelmiş. Bugün bizim Suriye dediğimiz topraklara gelmiş yani. Ee, sormuş Ebu Derda nerede, Ebu Derda nerede? Ebu Derda'nın yanına adam gelmiş. Ebu Derda sormuş. Ma akdemeke ya ahi, ''Seni buraya getiren şey nedir ey kardeşim?'' Hani, Şimdi bakın dikkat edin. Biz karşıdan Avrupa yakasına geçtiğimizde ufluyoruz bufluyoruz Mesafe uzun geliyor. Hoca namazı kasredecek miyiz etmeyecek miyiz? Namazı kasretmenin peşindeyiz. Bu adamlar Dimeşk ile Medine'nin arası tam bir aylık mesafe. Tam bir ay at üzerinde yol geliyorlar. Ondan sonra Suriye'ye ulaşıyorlar. Bir aylık mesafe gelmiş adam. E tabi Ebu Derda da sormuş. Ya Seni buraya getiren şey nedir? Demiş hadithun... Bir hadis var. Ben işittim ki sen peygamber Aleyhisselatu vesselam'dan onu rivayet ediyorsun. Dedim gideyim de o hadisi öğreneyim. Tabi Ebu Derda da şaşırmış. Demiş ki Yani bir ihtiyaç için gelmedin mi? Adam demiş ki yok. Ben bir ihtiyaç için gelmedim. Hatta bir rivayette Ebu Derda yemin ediyor. Yani Allah adına soruyorum sana. Bir ihtiyacın için gelmedin mi buraya? Adam demiş yok. Ben bir ihtiyacım için gelmedim. Majeteli ticara, ticaret için de mi gelmedin? O Müslüman hayır demiş. Ben ticaret için de gelmedim buraya. Majetu illa li hadis. Sadece ve sadece bu hadisi işitmek için geldim buraya. Bir tane hadis için. Ve Ebu Derda bunu duyunca o Müslüman'a şu şunu rivayet ediyor. Diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı işittim. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bir hadiste dedi ki, mensale seleke tarikan. يَلْتَمِسُ fihi عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى Kim Müslüm'deki rivayette Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki سَهْهَلَ Allahu بِهِ طَرِيْقًا اِلَى Kim bir yol takip eder ve o yol ile ilime uğraş, ulaşmak isterse mesela buraya gelen kardeşler için söylüyorum diyelim ki bu karşıdan gelen kardeşimiz bu meclise niye geldi e kimsenin kaşından gözünden dolayı gelmedi belki bir ayet öğrenirim Belki bir hadis öğrenirim. Belki bir şeyleri fık ederim diye geldi. Ebu Derda da onu müjdeliyor. Kim ilim öğrenmek için bir yola giderse Allah Azze ve Celle ona o yoldan cennete giden bir yol kılar. Yani o yolu düşünün siz mesela diyelim ki köprüden geçiyorsunuz. Bu sizin için köprü. Fakat Allah Azze ve Celle için bu sizi cennete götürecek bir yol. Çünkü Allah Azze ve Celle onun manen Müslümanı cennete götürecek bir yol kılıyor. Devam ediyor hadise. Diyor ki "Ve ve وَاِنَّ melaikete." <الْمَلَائِكَة> La tada'u ajnihataha li talib ilmi radan bima yatluk. Melekler ilim talep eden kişinin önünde kanatlarını böyle sererler. Yani düşünün ilim talep eden insan, dinini öğrenmek isteyen insan Allah'ın yanında o kadar değerlidir ki melekler onların toprağa basmasını istemiyorlar. Bizim kanatlarımıza basın diyorlar kanatlarımıza. Kanatlarını onların önünde yere sererler. Sebep onların kaşına gözüne hayran olduklarından dolayı değil. Talep ettikleri o ilmin değerinden dolayı. O ilimden razı olduklarından dolayı kanatlarını onların önüne sererler. Başka? وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى الْحُوْتُ فِي الْحِيطَانِ Alim olan, ilmini talep eden kişiye yerde ve gökte var olan her şeyi istiğfar eder. Yani düşünün siz bu mecliste otururken melekler, arşın etrafında dönen melekler şu anda diyorlar ki Ya Rabbi bu kullarına mağfiret et. Ya Rabbi bu kullarına mağfiret et. Ya Rabbi bunların günahlarını bağışla diye başka bir hadiste hani bu hadisi açıklar mahiyetinde söylüyorum. İmam Müslim rivayet ediyor Ebu Hüreyre'den Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Mecteme'a kavmun fi beytin min buyutillah. Yetluna kitaballah ve yetadarasun beynehum hiçbir kavim yoktur ki Allah'ın evlerinden birinde toplanmasınlar. Burası Allah'ın evidir inşallah. Toplanmasınlar. Allah'ın kitabını okusunlar." Veya da kendi aralarında ders yapsınlar. Şu an nasıl ki biz Kurandan Kur'an kısalarını ders yapıyoruz ya, o şekilde. Yani ya Kur'an okuyorlar, sabah namazından sonra yaptığınız gibi, işte diyelim ki Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için okuyorsunuz. veya da şu an bizim yaptığımız gibi Kur'an'dan dinlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Bakın devam, Peygamber aleyhissalatü vesselam devam ediyor. İlla nezelet aleyhimu sekine. Mutlaka onların üzerine sekinet iner. Sekinet nedir biliyor musunuz? Sekinet, şu anda insanlığın kaybettiği ve kaybettiği için birbirini kestiği şeydir. Sekinet, Allah Azze ve Celle'nin insanı yaratmış olduğu asla fıtratın dönmesidir. Sukunet, huzur, mutluluk, güven, insanların birbirine sırtını dayayabilmesi. Farkındaysanız böyle bir şey yok. Baba çocuğunu öldürüyor, kadın kocasını öldürtüyor, yöneticiler etbağına zulmediyor, Etba yöneticiye kafa kaldırmanın peşinde. Hiç kimsenin birbirine güveni kalmamış çünkü sekinet yok. İnsanların arasında huzur yok, mutluluk yok, herkes saldıracak yer arıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, Kur'an'ı öğrenmek için toplananlara Allah azze ve celle gökyüzünden sekinet indirir. İlla اِلَّا Aleyhi mustekine. مُسْتَك۪ينَ وَغَشِيَتْهُمُ rahme. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Yani düşünün siz burada bulunmuş olduğunuz müddetçe Allah azze ve celle rahim sıfatıyla hepinizi kuşatmıştır. Rahmeti etrafımızı böyle inşallah kuşatmıştır ve Allah Azze ve Celle'nin rahmet dairesi içerisindeyiz. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَ Ve aynı zamanda melekler de onları kanatlarının altına almış kuşatmıştır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bilmiyorum hissediyor musunuz ama siz hissetseniz de etmeseniz de şu anda meleklerin kanatları bizim üzerimizdedir ve biz onların gölgesinin altındayız. Niye? Göz yanılsa da Peygamber doğru söylemiştir. Yani göz görmüyor olabilir. Yanılıyor olabilir ama muhakkak ki Allah Resulü doğru söylemiştir. En önemlisine geliyorum. ve اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهُ Ve Allah azze ve celle onları kendi katında zikretmiştir. Yani vallahi insan oğluna bundan daha büyük bir şey olamaz, bir mükafat olamaz. Düşün Allah Cibril'e senin adını söylüyor. Biliyor musun diyor Ahmet oğlu Mehmet şu anda falanca yerde bir ilim meclisinde ilim talep ediyor diye. Hatta bir gün peygamberimiz bir sahabeye dedi ya Allah sana selam söylüyor. Sahabenin kalbi duracak gibi oldu. Allah eyukri aleyhisselam yani bana selam mı söyledi? Ondan sonrası mühim değil artık zaten. Yani Allah Teala onun adını almış ve onun üzerine selam söylemiş. İlim meclislerinde bulunan her Müslümana Allah Teala kendi katında bulunan meleklere onların adını anıyor ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam devam ediyor. Ve inne ve inne fadl alimi ala alibidi kefadl al ala Şüphesiz ki ilim talep eden, ilim yolunda olan insanın fazileti abid olana, ibadet edene fazileti ayın diğer yıldızlara fazileti gibidir. Yani nasıl gece sen başını gökyüzüne kaldırdığında yıldızlar da parlıyor, ay da parlıyor. Fakat hiç ayla yıldız bir olur mu? Ayın değeri çok çok daha fazladır. Peygamber aleyhissalatu Vesselam diyor, ilim talep eden insanlar da işte böyledir diye ve devam ediyor. Ve şüphesiz ki alimler Peygamberlerin varisleridirler. Ve peygamberler için diyor ve innel uleme ve innel anbiya dinaran dirhama. Peygamberler insanlara dinar dirhem bırakmamışlardır. Hani şimdi ben birinin mirasçısıysam onun mirası beni ilgilendirir. Peygamber bana para bırakmamış. Peki ne bırakmış? Ve inne ma ilme feman akhadha bihi bi Peygamberler insanlara ilim bırakmıştır. Kim o ilmi Miras olarak alırsa şüphesiz ki onun payına çok büyük bir pay düşmüştür diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Onun için kardeşler Allah azze ve celle peygambere dua öğretirken sadece bir tane dua öğretmiştir. O da وَقُلُ رَبِّيْ زِدْنِي ilmen De ki Rabbim benim ilmimi arttır. Düşünün Allah peygambere dua öğretiyor. Yani mağfiret dile şunu iste bunu değil. Allah azze ve celle dua olarak peygamberimize Rabbinden sen ilmini arttırmanı istediyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse ben asıl konuya girmiş olayım. Hani bu hem kardeşlerimize müjde olsun diye söylemiş oldum. İlim nedir dediğimiz zaman veya neden Allah Azze ve Celle daha yaratılışın başında ilme dikkat çekmiştir dediğimiz zaman bir, ilim şahitliktir kardeşler. İlim şahitliktir. Şahitlik ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete hem topluluk olarak hem de bireysel olarak vermiş olduğu en büyük şeref şahitlik görevidir. Şahitlik nedir? Allah azze ve celle bu peygamberi şahit olarak göndermiştir. İnna erselnake şahiden ve mübessiran ve Ey Muhammed, biz seni insanlara şahit olarak gönderdik. Biz seni insanlara müjdeleyici olarak gönderdik. Biz seni insanlara korkutucu olarak gönderdik. Hakeze bu ümmet için Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle şu ayet-i kerimeyi indirdiğinde وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً vasata. Şüphesiz ki biz sizi vasat olan bir ümmet kıldık. Vasat olan ümmet ne demektir? Peygamber aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Kıyamet gününde diyor, insanlar Allah azze ve celle'nin huzuruna gelecek. Allah azze ve celle onlara soracak. Peygamber size geldi mi gelmedi diyecekler. Nuh'un kavmini çağıracak. Ey Nuh'un kavmi peygamber size geldi mi? Hayır gelmedi diyecekler. Nuh aleyhisselama soracak. Sen gittin mi bunlara? Nuh aleyhisselam diyecek ki ben gittim ya Rabbi. Şahidin kim peki diyecek? Şahidin Muhammed'in ümmetidir diyecek. Allah azze ve Celle Muhammed ümmetini çağıracak. Dikkat edin ha. Bu ümmete verilmiş en büyük şereftir. Nuh kavmine gidip onlara İslam'ı anlattı mı diyecek? Muhammed aleyhisselatu vesselamın ümmeti diyecek ki evet ya Rabbi. Nuh kavmine gitti ve onlara anlattı. Nereden biliyorsunuz peki? Senin bize indirdiğin kitaptan biliyoruz. Öyle mi? Bu, bu ümmetin şahididir. Yalnız bakın neyle şahitlik yapıyorlar? Buraya dikkat edin. Elimle şahitlik ediyorlar. Kur'an'ı bilmeseler, Allah'ın ayetlerini bilmeseler, Allah'ın anlattığı kıssalardan haberdar olmasalar, nasıl kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ve Allah Azze ve Celle'nin davasına şahitlik edecekler? Bu mümkün değildir. Hakeza biz de şahidiz kardeşler. Bu ümmet şahit olan bir ümmettir. Bu fertlerde her biriniz bir bir Şahit olan insanlarsınız. Nasıl? Kelime-i tevhide nasıl başlıyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın peygamberi ve Muhammed Allah azze ve kuludur diyorsunuz. Niye farkındaysanız bilirim ki, inanırım ki, itikad ederim ki değil de şahitlik ederim ki. Çünkü Allah Azze ve Celle bizleri sadece inanan insanlar olmamızı istemiyor. Sadece bilen insanlar olmamızı istemiyor. Bununla beraber yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin şahitleri olmamızı istiyor. Yani dışarıdan biri bize baktığı zaman bu adam duruşuyla, konuşmasıyla, inandığıyla, yaşadığıyla alemlerin Rabbi olan Allah'ın tevhidine şahittir demesi lazım. Tevhid nedir? Muahhit kimdir? Diye sorduklarında seni göstermeleri lazım. Bak bu adama bak. Bu adam neyse tevhid de odur, muvahhid de odur demesi lazım. Ve kardeşler şunu unutmayın ki insan bilmediği şeye şahitlik edemez. İnsan bilmediği, bilgi sahibi olmadığı, derinliğine vakıf olmadığı bir meselede şahitlik yapamaz. Eğer şahitlik yapmaya kalkarsa ya yalancı şahit olur veya eksik konuşmuş olur. Mesela düşünün, bir mahkeme var. İslam mahkemesi olduğunu düşünün. Sizi birileri bir davaya şahitlik yapmaya çağırdılar. Görmediğiniz, bilmediğiniz, duymadığınız bir davaya nasıl şahitlik yapacaksınız? Mümkün değil. Öyleyse dinimizi öğreneceğiz. İlmin yollarının peşinden koşacağız ki Allah Azze ve Celle'nin tevhidine şahitlik yapalım. Bakın Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? Diyor ki, Şehid Allah'u ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil qist. La ilahe illa huvel azizul hakim. Allah şahitlik etti. Melekler şahitlik etti. İlim ehli olan insanlar şahitlik etti. Neye şahitlik ettiler bunlar hep beraber? Allah'tan başka ilah yoktur. İbni Kayyım diyor ki, ilim ehline bu ayet-i kerimenin fazileti yeter. Yani başka hiçbir şey olmasa, bu ayet-i kerime olsa onlara yeter. Niye? Dikkat edin. Bir, Allah azze ve celle kendi ismiyle, İlim talep eden insanların ismini yan yana zikretmiştir. Allah Azze ve Celle iki, kendi ismiyle meleklerin, yeryüzündeki en pak varlıkların ismini yan yana zikretmiştir. Allah Azze ve Celle kendi şahitliğiyle alimlerin şahitliğini aynı satırda zikretmiştir. Yani aynı derecede görmüştür. Ve şunu unutmayın, en önemli yere geliyorum. Bütün memleketi ilgilendiren bir meselede sokaktaki adamın şahitliğine başvurulur mu? Yani mesela uluslararası bir sorunu var ümmetin. Veya bu ülkenin uluslararası bir problemi var. Hiç kimse gidip bir binanın kapıcısını getirip gel bu konuda bize şahitlik et der mi yetmez? Ya cumhurbaşkanını çağırırsın, ya başbakanı çağırırsın, ya bir bakanı çağırırsın. Yani meselenin önemi büyüdükçe şahitlik edecek adamın konumunun da yükselmesi lazım. İbn-i diyor ki Allah azze ve celle bütün insanları kendinden dolayı yarattığı Allah'ın yanındaki en önemli mesele olan tevhid konusunda ilim ehlini şahit göstermiştir. Bu da onların kaderini ve kıymetini göstermesi açısından yeterlidir. Yalnız kardeşler ben bunu anlatırken hani şunun altını özellikle çizeyim. İlim alim derken ben dinde tekelleşmiş bir zümreden bahsetmiyorum ha. Bütün ilim talebelerinden bahsediyorum. Yani şu an bütün hitabım hepinizedir. İlim talep eden, Rabbinin dinini öğrenmeye çalışan, dinini fıkh etmeye çalışan bütün Müslümanlar bu hitabın içerisine dahildir. Yoksa sadece 3-5 tane başında kovuk olan adamdan kavuk olan adamdan bahsetmiyorum yani. Bütün ilmini talep eden Müslümanlardan bahsediyorum. Öyleyse bir, Allah azze ve celle'nin insanı yaratırken insana en büyük nimet olarak hatırlattığı ilim insanın şahitliği için olmazsa olmazdır. Kim Allah'ın tevhidine şahitlik etmek istiyorsa önce ilim, ilim elde etmek zorundadır. Tevhidi öğrenmek zorundadır. İki, ilim haşyettir kardeşler. İlim haşyettir. Mesela dikkat edin, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah Azze ve Celle'den ancak ilim ehli olan kulları korkar. Şimdi soruyorum size, haşa! Korkmak sadece alimlere has, avam olan insanlar Allah'tan korkmayacaklar mı? Mümkün değil. Korku imanın asıllarındandır. Allah Azze Allah Azze ve Celle'den korkmayan bir insan Müslüman olamaz. Her insanın kalbinde kendisini İslam dairesine sokacak ve kendisini İslam dairesinde tutacak kadar bir korku olmak zorundadır Allah Azze ve Celle'ye karşı. Öyleyse burada Allah'ın anlattığı insanlar ilim okuyan, medrese talebesi Allah Azze ve Celle bunları kastetmiyor. Ancak Rabbini tanıyan, Rabbine karşı ilim üzere olan insanlar Rablerinden korkarlar. Bunların dışında kalan insanlar Rablerinden korkmazlar. Bakın bununla ilgili size bir hadis söyleyeyim. Tanıma ve bilmeyle korku arasındaki bağlantıyı siz kurun. İmam Bukhari rivayet ediyor. Kadının bir tanesinin çocuğu vefat ediyor. Kadın mezarın başında çocuğu için ağlıyor. Tabi ağlarken biraz sesini yükseltiyor, koş olmayan şeyler yapıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam o kabrin yanından geçerken kadına diyor ki ey kadın. İttakillâhe vasbiri. Allah'tan kork ve sabırlı ol. Kadın peygamber aleyhissalatu vesselam'a diyor İleyke anni Git başımdan Peygamber aleyhissalatu vesselam'a diyor İleyke anni Git başımdan Fe inneke tu bi musibeti Çünkü sen benim musibetime uğramadın yani, Tabiri caizse senin için hava hoş. Ölen senin çocuğun değil ne de olsa Bana şey yapıyorsun Akıl veriyorsun gibi Tabi peygamber aleyhissalatu vesselam Güzel ahlakıyla kadını terk ediyor Geri evine gidiyor Bir tanesi geliyor Sen ne yaptığının farkında mısın diyor O peygamberdi diyor Kadın hemen toparlanıyor peygamberin evine. Şimdi bakın, birinci saygısızlıkla ikinci saygı arasındaki fark nedir? Bilgidir. Birincisinde onun peygamber olduğunu bilmediği için ona saygısızlık yaptı. Doğru mu? Onun peygamber olduğunu öğrendiği anda bu katasını telafi etmek için peygamber aleyhissalatü vesselamın kapısına gitti. Ey Allah'ın Resulü ben senin peygamber olduğunu bilmiyordum işte kusura bakma hakkını helal et falan. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi, ''İnneme sabru inde sadmetil ula.'' Sabır, bela, musibet ilk insana isabet ettiği andadır. Artık geçti. Yani daha sabırdaysan çok bir önemi yok. Başta sabır gösterecektin diye. Bakın kardeşler. insan ancak tanıdığı varlığa karşı bir korku, tanıdığı varlığa karşı bir saygı hisseder. İnsan tanımadığına ise hiçbir şey hissetmez. Doğru mu? Hani anlatıyorlar, diyorlar işte İskender'i biliyorsunuz, doğuyu, batıyı fethetmiş vesaire... Bir gün işte Yunanistan'dan bir yerden geçerken bir filozofun olduğu bir, işte bir filozof var. Demek adam işte içiyor vesaire bir küpün içerisine girmiş orada güneşleniyor. İskender bunun yanından geçerken İskender yanına gelmiş ki demiş bu kimdir? Hani herkes ayağa kalkıyor bana saygı gösteriyor bu adamın hiç umurunda değilim ben diye. Demişler bu falanca adamdır. İskender demiş hani dur gidelim şundan bir iki kelime öğrenelim diye. Başına gelmiş demiş benden bir isteğin var mı? Gölge etme başka ihsan istemez demiş. Yani adam e, güneşlendiği için şeyde e, küpün içerisinde İskender'i tanımıyor. Yani İskender adam kesmiş adam öldürmüş e, vesaire tanımıyor. Tanımadığı için de gölge etme başka ihsan istemez demiş. Şimdi bunu ne için anlattım? Şunun için anlattım. Tabi birinci hadisi siz aklınızda tutun. Bunu unutun. Çok faydalı bir bilgi değil bu. E, i̇nsan bilgisi oranında korkar. Yani ne kadar Allah Azze ve Celle'yi tanırsak kardeşler, ilim sahibi olursak o kadar Allah Azze ve Celle'den şey yaparız, e korkarız. Ve bakın Allah Azze ve Celle geçen derste de farkındaysanız hatırlatmıştım size bir şey. Haşyet, korku Müslümanın Allah'la ilişkisinde en önemli unsurlardan bir tanesidir. Allah'tan korkmayan adama dünya kadar nasihat etseniz, dünya kadar ayet okusanız o insan üzerinde zerre kadar etkisi olmaz. Mesela çoğu Müslümandan şunu duymuşsunuzdur. Ya hocam diyor, okuyorum, etkileniyorum, etkisi geçiyor. Derse geliyorum, bir iki kelimeyi şitiyorum, biraz kalbimde bir hareketlilik oluyor. Ondan sonra tekrar eve gidiyorum, tekrar bütün o korkumun üzerimden gittiğini görüyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü kalpte korku yok. Allah Azze ve Celle bunu peygambere diyor. Düşünün, peygamberden daha iyi bir vaiz, peygamberden daha iyi bir uyarıcı şu yeryüzüne gelmiş midir? Haşa, gelmemiştir. Allah Azze ve Celle peygambere diyor ki, اِنَّمَا تُنْذِرُوا الَّذ۪ينَ Bil رَبَّهُمْ ve وَاَقَامُ السَّلَاۜ Sen ey Muhammed, ancak Rablerinden hiç kimsenin onları görmediği yerlerde korkanları uyarabilirsin. Yani sen böyle öğüt veriyorsun, insanları korkutuyorsun ha, zannetme herkes senin bu öğüdünden istifade edecek. Senin bu öğüdünden istifade edecek olanlar sadece Allah'a karşı korku içinde olan insanlardır. Bu korku da korkunun en üst seviyesi olmak zorundadır. Yani... İnsanların gördüğü, gözlerin insanın üzerinde olduğu yerlerde değil, kapıların kapandığı, hiç kimsenin insanı görmediği yerde, insan Allah'tan korkuyorsa, o zaman işte o kalp Allah Azze ve Celle'nin uyarılarına açık hale geliyor. Başka bir ayeti i kerimede yine Allah peygambere diyor. اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَةَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ Ey Muhammed! Sen ancak bu Kur'an'a tabi olan, kayıtsız, şartsız, dersten önce kardeş sormuştu ya, tevilsiz, İşin içine yorum katmadan, bu Kur'an'a tabi olan ve beraberinde gaypta hiç kimsenin kendisini görmediği yerde Allah'tan korkan insanları uyarırsın. Kaf suresini okuyan mutlaka okumuşsunuzdur. Yani Kaf suresi, normalde içinde hayat olan bir kalp, Kaf suresini okuduğu zaman kalp paramparça olur. Yani Allah azze ve celle o kadar şedid ayetler indirmiştir ki Kaf suresinde, yani Allah azze ve celle anlamayı nasip etsin. Bakın bütün öğütleri Allah Azze ve Celle anlattıktan sonra Kaf suresinden diyor ki يَوْمَ نَقُولُ لِي جَهَنَّمَةً هَلِمْ تَلَأْتِي وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيد O gün Allah Azze ve Celle cehenneme soracak. Doldun mu ey cehennem diyecek. Yeter mi diyecek. Daha fazlası varsa gelsin ya Rabbi diyecek. Allah soruyor. Yeter mi ey cehennem? Cehennem hayır diyor ya Rabbi. Varsa fazlası gelsin. Ve bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ta ki Allah ayağını cehennemin üzerine koyar kattu kattu der artık yeter der yani Allah azze ve celle cehenneme dur demeyinceye kadar cehennem daha fazlası varsa gönder ya Rabbi diyecek devam ediyor Allah azze ve celle uzlifetil cennetu lil muttakine gayra ba'id bununla beraber cennette muttakilere süslenmiştir cennet muttakilere yakınlaştırılmıştır ve onlara da uzak değildir diyor Allah azze ve celle düşünün bir tarafta kulakları sağır eden bir ses var Cehennem bağırıyor var mı fazlası Bir taraftan Allah nida ediyor Yeter mi var mı fazlası Yeter mi var mı fazlası Bir tarafta da cennet süslenmiş Müslümanlara yakınlaştırılmış Bunların hepsini anlattıktan sonra Allah azze ve celle diyor ki İşte bu Bu Vaad olunduğunuz şeylerdir Yani ha cennet ha cehennem Size vaad ettiklerim bunlardır fakat bundan kim istifade edecek kardeşler? Li kulli awabin hafiz. Awab olan insanlar. Yani Rablerine yönelen insanlar. Sürekli Rablerine yol arayan insanlar ve hafiz olan insanlar. Rablerinin hudutlarını koruyan, Allah Teala'nın koyduğu hudutlara karşı saygılı olan insanlar. Başka Li kulli awabin hafiz men hashiya'r <gülüyor> rahmanan bil gaybi ve jaa bi munib. Ve gaybta rahmandan korkan ve Rahman'a ona yönelmiş bir kalple gelen insanlar. Bakın Kaf suresi dağları yerinden oynatır. Fakat Rahman'dan haşiyet olmayan, Rahman'dan korkmayan insana Kaf suresinin hiçbir etkisi yoktur. Onun için Haşiyet bizim Allah Azze ve Celle ile muamelemizde bizim için olmazsa olmaz duygulardan bir tanesidir. Her Müslüman kendine soracak. Her Müslüman kendine soracak. Allah'tan ne kadar korkuyorsun? Allah'a karşı bir korku var mı içinde? Bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü tek kaldığımız zamanlardır. Yani Allah'tan başka hiçbir varlığın bizi görmediği yerlerde Allah Azze ve Celle'den ne kadar korkuyoruz? Ve eğer bende bu korku yok, fakat bu korkuyu elde etmeliyim diyen kardeşlerimiz varsa, işte bunun yolu ilimdir kardeşler. Çünkü tanımadığınız insandan korkamazsınız. Tanımadığınız bir varlıktan da aynı şekilde kadrini, kıymetini, yüceliğini, sıfatlarını Bilmediğiniz bir varlıktan korkmanız, ona karşı kalbinizin bükülmesi, onun önünde eğilmeniz mümkün değildir. Onun için Allah'tan korkmanın yolu Allah Azze ve Celle'yi tanımaktan geçer. Zaten dikkat edin, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müşrikleri anlatırken ki bu konuya biraz sonra değineceğim, hatırlatma babından söylüyorum, sürekli müşriklerin ana problemini şu olarak anlatıyor Allah, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ Hakka kadrihi. Allah'a gerektiği şekilde değer vermediler. Allah'a gerektiği şekilde değer vermedikleri için de Allah Azze ve Celle'ye ona yakışır şekilde kulluk yapmadılar. Onun için Allah'a Allah'ın razı olduğu kulluk ancak Allah Azze ve Celle'nin değerini bilmekle olur. Allah Azze ve Celle'nin değerini bilmek ondan hakkıyla korkmak da ancak sahih olan ilimle olur ki bunun yolu da ilimdir. İlimin peşinden koşacağız o zaman. Üçüncü olarak ilim cehalet hastalığını ortadan kaldırmanın tek yoludur cehalet nedir derseniz Allah azze ve celle'nin bütün şerri kendisine nispet ettiği şey cehalettir. Mesela düşünün Peygamber aleyhissalatu vesselam gelmeden önce yaşayan insanları Allah'a şirk koşuyorlar Allah'ın hudutlarını çiğniyorlar Allah azze ve celle'ye karşı isyanda bulunuyorlar. Doğru mudur? Bu insanların birçok özelliği var fakat Allah azze ve celle bunları bir öze, bunların bir özelliğini ön plana çıkarıyor o da nedir? Cehalet o döneme cahiliye dönemi diyoruz o dönemin insanlarına cahiliye insanları diyoruz. O dönemin kanunlarına cahiliye kanunları diyoruz. O dönemin adetlerine cahiliye adetleri diyoruz. Doğru mu? Demek ki yeryüzündeki bütün şerlerin anası cahalettir Ve Allah azze ve celle bundan dolayı şerri ve şirki cehalete nispet etmiştir. Ve bütün müşriklerin ortak faslı bütün müşrikler cahildirler. Yani bizim zamanımızda ölçüler ters döndüğü için günümüzde cahil olan Müslümandır. Fakat Allah Azze ve Celle'nin ölçülerinde cahil olan müşriktir. Her müşrik cahil olduğundan dolayı müşriktir. Yani bir insan Allah Azze ve Celle'ye niye şirk koşar? Cahil olduğundan dolayı, Rabbini tanımadığından dolayı Rabbine şirk koşmuş olur. Ve Allah Azze ve Celle bundan dolayı müşrikleri fert olarak ve yaşadıkları dönemi de dönem olarak Allah Azze ve Celle nispet etmiştir. Onun için bütün şerlerin anası cehalettir. Bütün şerlerin anası cehalettir. Hatırlarsanız Geçen derslerimizde size bir hadis söylemiştim Demiştim ki sahabe Bir sefere çıktıkları zaman Bir tane sahabe Başından yaralandı Geldi sahabelere dedi ki Ben başımdan yaralandım Gusül almak istiyorum Bana bir ruhsat var mı Dediler ki yok biz senin için ruhsat bilmiyoruz Ruhsat bilmiyoruz dedikleri şey ne Allah azze ve celle ayette diyor Su bulamazsanız teyemmüm edin Doğru mu? Doğru. Su var mı diyorlar adama? Var. O zaman teyemmüm alacaksın. Şey, gusül abdesti alacaksın. Adam da ne yapsın? Suyu başından aşağıya dökünce düşüp ölüyor. Yani adamın kafasına kılıç girmiş. Şöyle bir yarık var adamın kafasında. Kovayla suyu içine boşaltırsan beyni sulanıyor adamın. Adam orada düşüp vefat ediyor. Tabi bu kıssa peygamberimize nakledildiğinde aleyhissalatu vesselam kendi sahabesine diyor ki قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ ''Onlar onu öldürdüler, Allah da onları öldürsün.'' diyor. Sahabeye söylüyor buna, beddua ediyor sahabesine. Geçen derslerimizde yine dikkat etmiştim, dikkatinizi çekmiştim, yine söyleyeceğim. Normal bir insan beddua ettiğinde normaldir. Fakat alemlere rahmet olarak gelen peygamber birine lanet okumuşsa, birine beddua etmişse orada çok dikkatli olmak lazım. Hani bu peygamber alemlere rahmet olarak gelmiş. Nasıl insanlara lanet okur? Nasıl insanlara beddua eder? Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye beddua ediyor. قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ Allah azze ve celle onları öldürsün. Onlar da adamı öldürdüler diyor. Peki çözüm ne? اِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ الْسُوَالِ Cahilliğin şifası diyor Peygamberimiz. Cahillik hastalığının şifası soru sormaktır. İlim elde etmektir. Yani ne diyor Allah Resulü? Bilmiyorsanız sorun. Bilmiyorsanız öğrenin. İnsanlara fetva vermeyin. Nasıl ki o dönemde bilmeyen insanlar fetva vererek insanların canına mal oldular, insanları öldürdüler. Günümüzde de bilmeyen insanlar, cahil olan insanlar İslam dini hakkında konuştukları için insanların itikadına ve insanların dinine zarar veriyorlar. Öyleyse ne yapacağız kardeşler? Cehaletin üç kısmını kendimizden def edinceye kadar ilim talep edeceğiz. Bir, cehaletin en çirkin olanı hangisidir? Allah Azze ve Celle'ye karşı cahilliktir. Cehaletin en çirkini Allah Azze ve Celle'ye karşı cahilliktir. Ve yeryüzünde Allah'a şirk koşulmasının temel sebebi Allah'a karşı olan cehalettir. Bakın İmam Bukhari Nuh Aleyhisselam'ın kavminde şirkin ilk çıkışını anlatırken nasıl anlatıyor bize? Şöyle anlatıyor İbni Abbas'tan. Onlar diyor aralarında salih olan insanlar vefat ettikleri zaman dediler ki bu salih olan insanlar bize Allah'ı hatırlatıyordu. Şimdi bunlar öldü bize Allah'ı hatırlatan kimse yok artık. Ne yapalım? Bunların heykellerini dikelim. Bunların heykellerini gördüğümüz zaman, resimlerini gördüğümüz zaman bize Allah'ı hatırlatsınlar. Getirdiler çarşıya, pazara, evlere resim, heykel günümüzde olduğu gibi koydular. Gaye ne? Bize Allah'ı hatırlasın. Aynen İbni Abbas'ın ifadesi şu. Diyor, ne zaman ilim ortadan kalktı? Bunlara ibadet edildi. Yani insanlar belli bir dönemde ilim üzereydi bunlara ibadet etmedi. Allah'a şirk koşmadı. Fakat belli bir zaman sonra, ilim ortadan kalktıktan sonra insanlar bunlara ibadet etmeye başladılar diye. İkincisi, ikinci mertebede cehalet Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine karşı cehalettir. Yeryüzündeki bütün bid'atlerin sebebi Peygamberin sünnetine olan cehaletten kaynaklanır. Bakın bugün mesela yeryüzünde insanlar envai türlü şekillerde ibadetler yapıyorlar. Doğru mudur? Yani ama şunu biliyoruz ki ne peygamber? Ne de peygamberin sahabesi bu şekilde ibadet etmemişler. Peki bu insanlar niye böyle ibadet ediyorlar kardeşler? Bir düşünün. Çünkü peygamberin sünnetine karşı cahiller. Peygamberin sünnetinde ondan daha hayırlı olanın var olduğunu bilmiyorlar. Bilmedikleri için de habire tören, habire ibadet, habire ritüel, habire bir şeyler uyduruyorlar ve Allah'ın dinine yeni şeyler ekliyorlar. Demek ki insanlar sünneti bilseler mesela örnek veriyorum günlük hayatlarında var olan bidatlere bir bakın evvabin namazı diye bir şey kılıyorlar doğru mu? akşam namazını kıldıktan sonra 6 rekat 8 rekat bilmem ne evvabin namazı diye bir namaz kılıyorlar niye bu namazı kılıyorlar? hiç düşündünüz mü? çünkü nafile sünnetleri bilmiyorlar şimdi bir adam sabah 8 rekat kuşluk namazı kılarsa işrak namazı kılarsa her ezan okunduğunda ezanla kamet arasında 2 rekat namaz kılarsa her vaktin sünnetlerine riayet ederse akşam namazı için hasreten söylüyorum ezanla kâmet arasında 2 rekat akşam namazını kılmadan önce peygamberin irşad ettiği 2 rekat akşam namazını kıldıktan sonra 2 rekat sünnet kılarsa evvabin namazı denen namaza gerek kalıyor mu? zaten 6 rekat oluyor doğru mu? bakın insanlar sünnet konusunda cahil oldukları için onun yerine sürekli bidatler koyuyorlar doğru mu? mesela zikir meclislerine gidiyorlar insanlar toplanıyorlar Allah hey hu diye sözde kendilerince Allah Azze ve diyorlar Bakın kardeşler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim sabah namazını cemaatte kılarsa ve daha sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah Azze ve Celle'yi ona bir haç ve bir umre ecri vardır. Ona bir haç ve umre ecri vardır. Ona bir haç ve umre ecri vardır. Ve şöyle neticelendiriyor Hazreti. Tam bir haç ve umre ecri vardır. Şimdi bir insan her sabah Kalktığında ta güneş doğuncaya kadar Allah Azze ve Celle'yi zikrederse tarikatçıların kurmuş olduğu zikir meclislerine ihtiyacı kalır mı? Kalmaz. Fakat insan sünneti bilmeyince mecbur dine bidat sokmak zorundadır. Onun için cehaletin ikinci mertebesi olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine karşı cehalet İslam dininde bidatların çıkmasına sebebiyet vermiştir. 3. Allah Azze ve Celle'nin şeriatına karşı cehalettir. Bütün fıskın sebebi de budur. Yani insanlar, mesela bugün dersten önce de faizle ilgili sorular soruldu kardeşler. Faiz dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? Faiz dediğiniz şey Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimede فَاِنْ لَمْ تَأْزَنُوا وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَزَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizi bırakın diyor Allah Azze ve Celle. Faizi bırakmazsanız Allah'a ve Rasulüne harbi ilan edin o zaman yani faiz yiyen adam faizle ev alan, faizle araba alan faizli kredi ile alışveriş yapan adam her gün, her saat, her dakika Allah azze ve celle'ye ilan etmiştir peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor faizin 73 tane kapısı vardır en basiti kişinin anasını nikahlaması gibidir en basiti kişinin kendi anasını nikahlaması gibidir bu kadar kendine ben müslümanım diyen insan nasıl faiz diyor kardeşler Herkesin cebinde 5-6 tane kredi kartı niye var? Herkes niye bir şey dediğinde ''Valla yeni ev aldık, eve borcumuz var, şunu yapamayız, bunu yapamayız.'' diyor. Çünkü insanlar Allah'ın hudutlarına karşı cahiller. Allah'ın hudutlarına karşı cahil oldukları için de çok rahat bir şekilde fıska, çok rahat bir şekilde fucura düşüyorlar. Öyleyse cehalet 3 mertebede de ister Allah'a karşı olan şirk dediğimiz cehalet olsun, ister Resulullah'a karşı olan bidat dediğimiz cehalet olsun, İster Allah'ın şeriatına karşı olan insanı fıska götüren cahalet olsun, her türlüyle cahalet yerilmiştir ve bütün şerler, bütün küfürler cahaletten ismet edilmiştir İslam'da cahiliye ehli denilmiştir. Müslümanın cahaleti kendinden defetmesi lazım. Peki size soruyorum, cahaleti kendimizden defetmemizin yolu nedir? İlim. İlim olacak ki cahaleti edelim. Öyleyse her birimiz gücümüz nispetinde ilim talep edeceğiz. İnşallah. Aslında çok olduğu vakit ama benim daha anlatacaklarım var. Anlatayım mı, durayım mı? Anlatayım mı? Anlatalım. Tamam inşallah. Normal kendi vaktimi doldurmuşum ama daha anlatacağım meseleler var. Dördüncüsü kardeşler, ilim, insanın dininde anlayış sahibi olması ve insanın dininde basiret üzere olması demektir. İlim, insanın dininde anlayış sahibi olması ve insanın dininde basiret üzere olması demektir. Bakın Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriften ne diyor? Men yuridillahu bihi hayran yufaqihuhu fid-din. Allah kimin için hayır dilerse onu dininde fakih kılar. Allah kimin için hayır dilerse onu dininde fakih kılar. Şimdi ben burayı anlatacağım. Fakat hadise devam ediyorum. Siz hadise kulak verin. Ben bu kısma geri döneceğim. İnne ma ana qasimun vallahu mu'ti. İnne ana qasimun vallahu yu'ti. Ben bölüştürürüm. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ben bölüştürürüm. Fakat hakiki veren kimdir? Hakiki veren Allah'tır. Asıl yere geliyorum. Ve la tazalu hazihi'l ümmetu qa'imatan bi emrillah la yedurruhum men khalafahum hatta yati emrullah. Bu hadisi İmam Bukhari ile Müslüm beraber rivayet ediyor. Son kısmı şeyde yok, İmam Müslim'de yok. İmam Bukhari'nin rivayetini söylüyorum. Bu ümmet Allah'ın emri gelinceye kadar zahir, ayakta duracak. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ikame edecek ve onlara muhalefet edenler onlara zarar vermeyecekler diyor Peygamber. Yani her birimizin olmak istediğimiz yer neresi? Taifetül Mansura'dan olmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki ahir zamana doğru insanların geneli bozulacak insanların geneli şirk ve bidat üzere olacaklar fakat bir taife müstesna taifetül mansura kıyamet gününe kadar Allah azze ve celle'nin kendilerinden razı olduğu ve onların da Allah'tan razı oldukları bir taife olacak mutlaka kim bunlara muhalefet ederse etsin kim bunları yarı yolda bırakırsa bıraksın bunlar yolu bırakmayacaklar yolun üzerinde yola sebat edecekler kimdir bunlar taifetül mansura dediğimiz insanlardır Peki Taifetül Mansura'nın özelliği nedir? Hangi hadiste zikrediyor Peygamberimiz? Allah kimin için hayır dilerse onlara dinde fakih, onları dinde fıkıh sahibi kılar. Yani onları dinde anlayış sahibi kılar. Öyleyse Allah'ın dinine hizmet etmek istiyorsak, bozulan insanların içinde Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu Taifetül Mansura'dan olmak istiyorsak, yapmamız gereken şey dinde anlayış sahibi olmaktır. Dinimizi fıkh etmeye Dinimizi fehmetmeye çalışmamızdır Bakın kardeşler Bu din sadece bilgiyle Yaşanılabilecek bir din değildir Aynı zamanda Beraberinde dini fehmetmek olacak Fehem anlayış sahibi olacağız Ondan dolayı Allah azze ve celle münafıkları Hem dünyada rezil etmiştir Hem de ahirette rezil etmiştir Bu konuda bana katılmayan var mı? Yok Yani Allah azze ve celle münafıklara Dünyada rezillik yazmıştır ahirette de elin verici bir azap yazmıştır münafıkların dünyada rezillikten aldıkları ilk pay nedir kardeşler Allah ilk olarak münafıkları neyle cezalandırmıştır fıkıhsızlıkla anlayışsızlıkla, ilimsizlikle radu bi'en yekûnû me'al khawâlifi fetubi'a ala kulûbihim fahum la yafkahûn onlar geride kalanlarla beraber geride kalmaya razı oldular kim bunlar münafıklar Tabuk gününde yol uzun dediler. Hava sıcak dediler. Orada kadınlar var ya Allah'ın Resulü dediler. O kadınlar bizi fitneye düşürür dediler. Geride çoluk çocuğumuz var dediler. Onlara kim bakacak dediler? Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber cihada çıkmadılar. Allah azze ve celle ayet indirdi. Onlar geride kalanlarla beraber geride kalmaya razı oldular. Tamam. Zaten münafık yapması gerekeni yaptı. Allah onların kalplerini mühürledi. Başka? Çünkü onlar fıkh etmeyen onlar anlamayan bir kavimdirler diyor Allah Azze ve Celle. Yani bundan sonra sen onlara ayet okuyacaksın. Fakat onlar anlamayacaklar, fıkh edemeyecekler. Sebep? Çünkü münafıklar ve münafıklıkların cezası da budur. Onun için kardeşler, Allah bir kul için hayır dilerse, ona dinde fıkh verir. Ona dinde ilim verir. Ona dinde anlayış verir. Allah Azze ve Celle birinden nefret etmişse, Allah Azze ve Celle birine buğz etmişse, birinin kalbini mühürlemişse, ondan ilk aldığı şey, Fehmi ondan alır, anlayış sahibi olmasını ondan alır ve bakın Peygamber Aleyhisselatü vesselama Allah Azze ve Celle bu ümmetin kimliğini tanıtırken Peygamber Aleyhisselatü vesselama şöyle tanıtıyor. "Kul <gül> havihi sebili, adu ila Allahi ala basiret in ana, waman ittabani, wSubhanallah wa ma ana min almushrikin." Deki benim dost doğru yolum budur. Hani diyorlar ya işte. Kabe bir tane ama yüz tane yol var. Herkes İslam'a başka bir yerden gibi. Böyle bir şey yok. Kul hazihi سَبِيلِ De ki benim tek yolum, tek var olan yolum budur diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. اَدْعُوا اِلَى ala عَلَى بَصِيرَةٍ ve وَمَنِ اتَّبَعَنِ Ben, yani Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ve bana tabi olanlar insanları basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Ne demek bu kardeşler? Yani öyle rastgele Saldım çayra, Mevlam kayra, ilkeleri olmayan, aydınlık olmayan, fıkı üzere olmayan, basiret üzere olmayan şekilde değil. Herkesin tuttuğuna bir şeyler anlattığı bir din değil bu. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere insanları Allah'ın dinine davet ediyoruz. Bizler peygamberle beraber davet görevini yüklenmiş olan bir ümmetiz. Fakat bu davet rastgele yapılacak olan bir davet değil. Basiret üzere olması lazım. Basiretin birinci şartı nedir? İlim. Çünkü ilim sahibi olmayan insanın, bilgi sahibi olmayan insanın, insanları basiret üzere Allah'a davet etmesi neredeyse mümkün değildir. Öyleyse ne yapacağız? Anlayışımızın kıt olduğu, anlayışımızın eksik olduğu yerleri tespit edeceğiz ve buraları gidermek için, dinimizde fıkıh sahibi olmak için mücadele yapacağız. Öyle mi? Aksi halde ne Allah'la olan ilişkilerimizde, ne Müslümanlarla olan ilişkilerimizde, doğru Allah'ın razı olacağı bir ilişki belirlememiz mümkün değildir. Onun için dinde fıkıh sahibi olmak müminlerin özelliklerindendir. Fıkhın kendisinden alınmış olması münafıkların vasıflarındandır. Ve fıkıh sahibi olmanın yolu da ilimdir. İlimden başka da bir yolu yoktur zaten. Beş madde olarak sonuncusu ilim elde etmek, ilim talebeliği yapmak, ilmin peşinde koşmak Allah yolunda cihad etmektir kardeşler. Allah yolunda cihad etmektir. Bakın İbn Kaşım'ın şu tespitine kulak verin. Önce Mekkeden başlayayım İbn Kaşım'ın kini sonra söyleyeyim. Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşarken Furkan suresinden Allah Azze ve Celle bir ayet indirdi. Fala tuti al kafirine, wajahtum bihi cihadan kibira. Kafirlere itaat etmeyi Muhammed. Ne yap ki o Kur'an ile kafirlere karşı büyük bir cihat ver. O Kur'an ile kafirlere karşı büyük bir cihat ver diyor Allah Azze ve Celle. Mekke'de kıtal var mıydı kardeşler? Kılıç, kavga böyle bir şey var mıydı yoktu. Mekke'de Allah Azze ve Celle peygamberimize Allah'ın ayetlerini okuyarak müşriklerle cihat etmesini istiyor. Öyleyse ilim talep etmek, Allah'ın dinini öğrenmek ve bunu insanların arasında yaymak bu Allah yolunda cihat etmenin kısımlarından bir tanesidir. Medine'ye geliyorlar. Şimdi Medine'ye geldiler. Kital farz kılındı. Doğru mu? Artık Allah Azze ve Celle dedi ki size izin veriyorum. Allah yolunda savaşın. Tevbe suresinde Allah Azze ve Celle şöyle bir ayet indirdi. Ya eyyühe el nebiyyü cahidil kuffara. Ey nebi kafirlere karşı cihad et. Şimdi kafirlerle cihadı biliyoruz. Kılıcı kalkanı kuşanacağız. kafirlere cihad edeceğiz. Vel munafikine. Münafıklarla da cihad et. Burada dur. Mekke'de peygamber hiç münafık öldürmüş mü? Yok. Mekke'de peygamberimiz münafıklarla savaşmış mı peki? Yok. Peki ne anlatıyor Allah Azze ve Celle burada? Haşa! Allah peygambere münafıklarla cihad et dedi. Buna rağmen peygamber münafıklarla cihadı terk mi etti? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mümkün değil. Peki peygamber cihad etmiş mi münafıklarla? Etmemiş. Görüntüde kılıç kalkan kuşanıp münafıklarla cihad etmemiş. İşte İbni Kayyım diyor ki, Qital fas kılındıktan sonra dahi Allah Azze ve Celle münafıklarla cihadı Kur'an ile cihadı olarak belirledi. Münafıklara Allah'ın ayetlerini okumak. Münafıklara onların yanlışlarını yollarının bozukluğunu vahiy ile bildirmek bu Allah yolunda cihad etmenin sınıflarından bir tanesidir. Gönlünüze müjde olsun diye İbn-i rivayet ettiği bir tane hadisi söyleyeyim size. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescidinde şöyle buyurdu. Dedi ki Men mescidi haza lem yaatihi illa li khayrin yetaallemuhu Kim benim bu mescitime gelmişse Aleyhissalatu vesselam mescidi nebevî kastediyor. Fakat onu buraya getiren şey tek bir şeydir. Ya bir hayrı öğrenmek için gelmiştir veya ta bir hayrı öğretmek için gelmiştir. Yani adamın geliş gayesi ya gideyim bilmiyorsam bir şey öğreneyim. Onların bilmediği benim bildiğim bir şey varsa da o bildiğimi onlara öğreteyim. Adamın niyeti bu. fehuve bi الْمُجَاهِدِ ف۪ي fi اللّٰهِ O adam Allah yolunda cihad eden mücahidin derecesindedir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. O adam Allah yolunda cihad eden bir mücahidin seviyesindedir diyor. Ve bakın kardeşler, bugün vakaya baktığımız zaman gerçekten Allah yolunda hüccet ile cihad etmek Müslümanların üzerindeki en büyük farizalardan bir tanesidir. Niye? Çünkü insanların itikadını bozmak için Ciddi anlamda bir propaganda var İnsanları dinlerinden döndürmek için Kitlesel olarak yapılan çalışmalar var Televizyonlar, okullar, belamlar, fuhuş, münker Her taraftan akın akın insanları Allah'ın dininden saptırmak için uğraşıyorlar Ve bunu yaparken de ne yapıyorlar? Bunu yaparken de bunu sanki İslam dinindenmiş gibi yapıyorlar Ortaya belamlar çıkarıyorlar Dili bizim dilimiz gibi olan, rengi bizim rengimize benzeyen, kıyafeti bizim kıyafetimiz gibi olan ama Allah Resulü'nün dediği gibi. Cismi insan, cismi kalbi şeytan kalbi olan insanlar, insanları Allah Azze ve Celle'nin yolundan Allah'ın ayetleriyle saptırıyorlar. Ve kardeşler burada özellikle şunu söyleyeceğim. Hani bu beş maddeyi anlattıktan sonra. Şimdi günümüzde şöyle bir problem var. Bizler peki ilmi nasıl elde edeceğiz? Yani mesela eminim şimdi aklınızdan şu soru geçiyordur. Ya koca ben sabah sekizde işe gidiyorum. Akşam sekizde eve geliyorum. Perişan olmuş bir vaziyette dönüyorum. Kadın bir tarafta konuşuyor. Çocuklar bir tarafta konuşuyor. Kitabı elime alıyorum, iki sayfa okuyamıyorum, uyuyorum. Derse geliyorum, ders ne zaman bitecek de eve, gidi eve giderim e diyorum. Ben bunu bilmeyerekten size bunu anlatmadım. Bakın kardeşler her insan kendi seviyesine, ve kendi bulunduğu duruma göre dinini öğrenmek zorundadır. Bize bu konuda en güzel örnek kimdir? Bize bu konuda en güzel örnek Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabeleridir. Onların içerisinde de tarla çiftçisi yok muydu? Vardı. Onların içinde tüccar olanlar yok muydu? Vardı. Bakın Peygamberin sahabesi iki kısım. Bir kısım ashab suffa ve Ebu Hureyre gibi olan insanlar. Bunlar ne yapmışlar? İşi, gücü, kadını, çocuğu her şeyi terk etmişler. Kendilerini peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına kapatmışlar. Onun dizinin dibinde oturuyorlar. Ve peygamber aleyhissalatü vesselamdan ilim talep ediyorlar. Şimdi bu da olabilirsiniz. Ama Ömer radıyallahu gibi de olabilirsiniz. Bakın Ömer radıyallahu an İmam Bukhari'nin ondan rivayet ettiği bir hadiste rivayette diyor ki Benim ensardan bir komşum vardı. Ensardan bir adamla Ömer radıyallahu an komşuluk yapıyor. İkimiz diyor sıraya koyduk. Bir gün o peygamberin yanına gidiyor, ben çalışıyorum. Bir gün ben peygamberin yanına gidiyorum, o çalışıyor. Ne yapıyorlar? Akşam geldiklerinde, o gidip öğrendiği günü gelip bana anlatıyor. Ben gidip öğrendiğim günü geliyorum, onu anlatıyorum. Doğru mu? Şimdi Ömer radıyallahu anh, tüccar bir adam. Ticaret yapıyor. Çoluk var, çocuk var, kadın var. Gidip ashab sufa gibi peygamberimizin dizinin dibinde oturması mümkün değil. Fakat bu, onu dinini öğrenmekten alıkoymamış. Ne yapmış Ömer radıyallahu an? Arkadaşına demiş ki gel kardeş 15 gün sen çalış 15 gün ben çalışayım Bir gün gitsen dinle gel akşam bana anlat Bir gün ben gideyim dinleyeyim akşam geleyim sana anlatayım diye Bir şekilde durumlarına çözüm bulmuşlar Doğru mu? Öyleyse biz de böyle yapacağız kardeşler Kendi halimizi masaya yatıracağız Ve daha sonra kendi kendimize soracağız Ben bu halimle nasıl ilim talep edebilirim Bakın ben size birkaç tane tavsiye babından örnek söyleyeyim Umulur ki Allah birilerine bunu yaptırır Ecir olarak bana da bunun ecri döner inşallah. Mesela misal. Sen kaç senedir Müslümansın abi Dört sene. Bak dört senedir Allah Azze ve Celle bu adama hidayet etmiş. Kaç tane hadis verebiliyorsun? Rahatsız olmayacaksan cevap ver. Rahatsız olacaksan cevap vermeyebilirsin. Tabi, tabi, tahmin söyle. Tamam. Bu adam her gün bir tane hadis ezberleseydi şu anda bin beş yüz tane hadis biliyordu. Şimdi sen her gün sabah evden çıktığında hadisi bir tane kağıda yazsan, yanına alsan cebine koysan, yolda giderken, iş yerinde otururken, çalışırken, yürürken bu hadisi ezberlesen, hatta evine alsan çoluk çocuğun da ezberlese, iki satırlık bir hadisi ezberlemek zor mu? Allah için soruyorum, iki satırlık bir hadisi gün içerisinde dünya kadar boş bilgi ezberliyoruz kardeşler, dünya kadar gereksiz şey kafamıza koyuyoruz. Adam 12 tane neşit biliyor. 12 tane, neşit 20, 12 tane neşiti parçalara bölsen 100 tane hadis yapıyor Ey Allah'ın kendisine fıkıh nasip etmediği adam 12 tane neşit ezberleyene kadar 100 tane hadis ezberlesene O neşidin hesabını kıyamet gününde Allah'a vereceksin Haram değildir neşit bilmek Haram değildir neşit söylemek Ama Allah sana soracak Bu neşitle uğraştığın vakti nerede geçirdin diye Fakat hadis ezberlesen O hadis sana kıyamet gününde fayda olarak dönecek 4 tane kaç gün yapar 1500 gün yapar. Tahminen yani yaklaşık olaraktan. Bu kardeşimiz günde bir tane ayet ezberleseydi şu anda sorduğumda diyecekti ki ben Kur'an'ın dörtte birinin hafızıyım. Kur'an'da 6000 tane ayet varsa 1500 tane ayet dörtte birine tekabül eder. Zor, muydu, zor mudur peki sana soruyorum. Yani günde bir tane ayet ezberleyemez misin? Çok rahat ezberlersin. Günde ezberlediğimiz boş bilgilere kıyas etsen çok rahat ezberlersin. Mesela diyelim ki bu kardeşimiz dese ki ben Akide konusunda ilim elde etmek istiyorum. Yani akide mi bilmek istiyorum dese, günde 20 sayfa kitap okusaydı ki günde 20 sayfa kitap yarım saate kabul ediyor. Akide ile ilgili yazılmış kitaplardan kendine bir vakit koysaydı, her sabah namazından sonra 20 sayfa ne olursa olsun okuyacağım deseydi, şu anda bu kardeşimiz kaç sayfa akide kitabı okumuş olacaktı biliyor musunuz? 1500 çarpı iki 3000 bin sayfa. 30 bin sayfa, 3000 değil. 30 bin, 30 bin sayfalık akide kitabı yok ki piyasada zaten. Yani hepsini okuyayım desen 30 bin sayfaya da kabul etmiyor. Bitti. Sana şu anda bir dalda kendini çok güzel yetiştirmiş, dininde fıkıh sahibi olan ve insanlara bilgiyi sunan biri olabilir. Mesela bir tane Müslüman bana diyor ki, hocam yaptığınız dersleri dinliyorum. Keşke vakit olsa da hepsini dinleyebilsem, şöyle yapsam, böyle yapsam. E mübarek. Kaç senedir Allah sana hidayet etti? 2 senedir. Günde bir tane ders dinlesen, hatta bir dersi ikiye bölsen dinlesen beni zaten üçe çarpmış olacaksın. Yani benimle beraber üç tane hocayı daha cebine alacaksın. Doğru mu? Yani her gün bir tane dersi ikiye bile bölsen, iki senelik Müslüman isen eğer, dünya kadar bir şey dinleyeceksin. Zor değil bunlar kardeşler. Sadece insanın ilmin hayattaki değerini bilmemesi ve vaktini tanzim etmemesinden kaynaklı vakit kaybı bunlar. Vallahi 20 sayfa okumak zor değil. Vallahi bir hadis ezberlemek zor değil. Bunu yapan nice insan var. Ve tekrar söylüyorum. Fıkıh mı öğrenmek istiyorsun? Dört senedir Müslümansın. Otur günde fıkıhtan bir tane mesele oku sadece. En kalabalık fıkıh kitabını toplasan altı bin yedi bin tane furum meselesi var. Dörtte birini bileceksin işte. Zaten seni ilgilendiren de dörtte biri. Yani ibadet bölümü dediğimiz hepsini delilleriyle, ihtilaflarıyla alimler ne düşünmüş? Hiçbir şey olmasa kardeşler her an ecir senin için. Yani okuduğun her anecir Allah senden razı oluyor, seni katındakilere zikrediyor, melekler sana istiğfar ediyor. Kıyamet gününde o anın hesabını vermeyeceksin Allah'a. Yani 24 saat yaşıyorsun ya. Dakika dakika, saniye saniye Allah sana hesap soracak. Allah için yaptıkların müstesna. İlim için yaptıklarımız, kurtardıklarımızdır işte. Onun için birbirimize nasihat edelim, birbirimizi teşvik edelim, birbirimize bu tip şeyleri hatırlatalım ve her insan... Kendi vaktinden çok basit bir şey kılaraktan Allah Azze ve Celle'nin dininde ilim ve Allah Azze ve Celle'nin dininde fıkıh sahibi olabilir. Mesela buradan size tek bir örnek vereyim bunu bilin diye. Abdülkadir İbni Abdülaziz'i tanıyorsunuz. Alim olduğunu biliyorsunuz. Abdülkadir İbni Abdülaziz'in ilim talebesi olmadığını biliyor musunuz peki? Yani bir medresede oturmuş, bir hocanın dizinin dibinde ilim talep etmiş böyle bir adam değil. Ne yapıyor peki bu adamın işi ne? Tıp fakültesi öğrencisi. Tıp fakültesi öğrencisi normalde kafasını kaldıramaz. Onun için doktorlar keldir. Onun için doktorlar daha otuzunda gözlerinde kavanoz gibi gözlük vardır. Çünkü tıp fakültesi zordur. Adam tıp fakültesinin içerisinde ilim tahsil etmiş. Nasıl? Vaktini güzel değerlendirmiş. Vaktini güzel tanzim etmiş. Dediğim gibi günde bir mesele öğrense zaten 4-5 sene içerisinde bir dalda çok geniş bilgi sahibi olabilir. Onun için vaktimizin kıymetini bilelim. Birbirimize nasihatte bulunalım. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin insan oğluna verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi ilimdir. Bundan dolayı insanı yaratırken, insanı şerefli kılarken, insana nimetlerini zikrederken ilk sırada ilmi zikretmiştir. Ve bundan dolayı ben de ilim meselesini anlatmış oldum. Aslında daha konuşacak bir şeyler vardı fakat vakti çok açtık. Bu kadardan sonrası sizi de sıkar. İnşallah onu da başka zaman başka bir mecliste Allah Azze ve Celle nasip eder. Allah Azze ve Celle dinlediğiniz için razı olsun. Allah... Anlattıklarımızı anlamayı Anladıklarımızı yaşamayı bize nasip etsin Bizi burada taati üzerine Bir arada topladığı gibi Kıyamet gününde peygamber aleyhissalatu vesselamın Livail hamdi altında Sancağı altında bizleri bir araya toplasın Yeryüzünün doğusunda ve batısında Allah yolunda cihad eden insanları Allah'a davet eden Ve Allah'ı razı etmek isteyen bütün müslümanları Allah azze ve celle sevip razı olduğu işlerden muvaffak kılsın Bizi ve bizim gibi olmayan herkesi Allah azze ve celle hidayet etsin Bizlere merhametiyle muamele etsin. Şaşırdığımızda, kaybettiğimizde, yanıldığımızda, unuttuğumuzda Allah Azze ve Celle rahmetiyle bizlere hatırlasın. Allah Azze ve Celle hepinizden razı alamin.